ve resul'e fakat kazadı fuzun azime. Amma ba'd fe in hadis kitabullah ve hayra al-hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü umuri muhdethatuha ve kullu İmam Zekeriya, Salih'in adlı hadis kitabına derlemiş olduğu hadis mecmusuna Okumaya devam ediyoruz. Şerh etmeye devam ediyoruz. Evet. Geçen <gülüyor> hafta bab bu bir valideyn ve siletil anne babaya iyilik ve Sılla-i Rahim hatırlarsanız Sılla-i Rahim derken sadece bunun ziyaret olmadığını söylemiştir. Ki maalesef bugün insanlar bu sıla Rahim denilince akla ilk gelen ziyaret mefhumunu bile itirmiş durumdadır. Yani bakıyorsun ki artık akrabalar arasında ziyaretleşme dahi bitmiş durumda. Ama sıla dendiği zaman daha geniş bir mana ifade ediliyor. Sıla-i Rahim örfen akrabanı yapabileceğin bütün ihsan, iyilikler yani onun, ona boş vermekten tutun da halini hatırını sormaya kadar, halini hatırını sormaktan çoluğunun, çocuğunun ahvalini araştırıp elinden geldiğince bir destek sunmaya kadar geniş bir kavram. Babın, bapta zikredilen bölümde zikredilen ayetlerin tefsirini yapmıştık. Şimdi bununla ilgili bu konuyla alakalı ilk hadisimizi okuyabiliriz. Ebu Abdurrahman Ebu An Ebi Abdurrahman Abdullah bin Mesud Abdullah bin Mesud biliyorsunuz Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a hizmet etmiş sahabelerden bir tanesi. Diyor ki: "Kaan Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Nebi Aleyhissalatu Vesselam'a sordum. Seyyul amali <Gülüyor> Allah Teala." Allahu Teala'ya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 bu tür soruları sormaya etmiş, yönetmiş. Dür ala amelin. Diyor ki sahabe, beni bana öyle bir amel göster ki, onu yaptığın zaman cennete gireyim. Degamere böyle böyle. Bu sahabe diyor ki, eyyul ameli habbu ila Allahü Teala. En sevdiği, Allah'ın en sevdiği amel hangisidir? Diyor ki vesselam, a.s. As-salatu ala vaktiha. Vaktinde Salatu ala vaktiha. Tabi ilim ehli bu hadisin şerhinde ki onu bulu bulu alırsınız inşallah. Neden fi vaktiha kullanılmamış da ala vaktiha kullanılmış? Çünkü bir gün namazın giriş ve çıkış vakti çok geniş değil mi? Yani genç derken iki saat iki üç saat mesela öğlen namazanın vakti düşünün. Ama alâ vaktiha, yani o, o namazı en faziletli vaktinde kılmaya işaret var. Allah-u Teala'nın en sevdiği Teala amel, vaktinde kılınan namaz, ve telmihen de işaret olarak da ne var burada alâ ile, o namazın faziletli olan vaktinde kılınması Yani ikindi namazı mesela, ta akşam güneş batana kadar devam eder. ihtiyar vakti var, fazilet vakti var. Ama ne zaman kılmak? İkinli namazını girdiği vakitte kılmak eftarlı olan, sünnet olan. Faziletli vakit olan. Ve allah Teala'nın en sevdiği amel de bu. Ama kimleri var ki onu yapıyor, bunu yapıyor. Ezan okumuş, camiye gitmemiş bir kenara. işinin bakımında bir şeylerle meşgul değil. Bakıyor saatine akşam ezanına beş dakika kalmış kalkıp hadi tercize geldiği gibi vürap diyor, karganın gagaladığı gibi, yemini şey yaptığı gibi ne yapıyor diyor? Yatıp kalkıyor. Sonra <gülüyor> اَيُّ Sahabe diyor ki sonra hangi amel ey Allah'ın Resulü? قَالَ <gülüyor> بِرُّ الْوَالِدَيْنِ Anne babaya iyilik. قُلْتُ sonra اَيْ Dedim ki sonra قَالَ cihadu fi سَب۪يلِ Allah yolunda cihad. Demek ki arkadaşlar Allah yolunda cihattan daha önemli bir husus konu. Mama kulaklığında <gülüyor> kılmak anne babaya iyilik yapmak. Onlarla iyi geçinmek, onlara iyi davranmak. Öyle bir çağda, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki yani insanlar artık analarına, babalarına ağız almayacak laflar söylüyorlar. Arayıp hallerini hatırlamıyorum, sormuyorlar. Ziyaretinde bulunmuyorlar. sen şey söylemiştik hatta. Yani kadın ağlıyor huzur evinde. Çoluğum, çocuğum beni buraya bıraktı. Gelenim yok, ziyaret edenim yok. Bayramda bekliyorum, yollarını gözüyorum. Ama diyor 10 seneden beri benimle konuşmuyorlar. Maalesef bu modern hayat buna davet ederken Buna çağırırken ortada ortaya oldu doğrulmuş olduğu sonuçluyken bundan 1400 küsur sene önce İslam anne babanın hakkını yapmış ortaya koymuş. Ve allah Teala'nın en sevdiği amellerden bir tanesi. Hadis muttefakun aleyh bu Hâri ve müslim. İkinci hadis Ebu Hurayra hadisi radıyallahu anh قال, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La اِرْزِي وَلَدُنْ وَالِدًا Bir çocuk babasının hakkını ödeyemez diyor an اَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْكِ Diyor, babasını köle olarak bulmuş olsa فَيَشْتَرِيَهُ O'nu satın alıp فَيُعْتِقَهُ Azat etse bile Tabi bu hadisten şu anlaşılmasın. İl-i Mehdi diyor ki Çocuk fıkhen tabi. Tabi bugün kölelik sistemi yok ama Fıkhi bir fayda olarak ziyaret edelim. Eğer çocuk babasını Köle olarak satın alırsa o satın alma işleminden dolayı baba ne yapar? Özgürlüğüne kavuşmuş olur. Yani çocuğunun yanında ne olamaz? Şöyle yani. olamaz. Velev ki çocuğu seni azat ettim babacığım demese bile. İslam hukukuna göre böyle bir şey de var. Ve kıyamet arahmetlerinden bir tanesi şu olacak. Çocukların, anaların, babalarının ne yapmaları? Köle almaları, köle edinmeleri olacak. Üçüncü hadis yine Ebu Hureyre hadisi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâl, men kâle yukminu billahi vel yevmil ahir fel yukrim dayfahu. Başka bir edep, ahlak. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ne yapsın? Bir <gülüyor> kântesi. <gülüyor> Sen bir arkadaşla konuşuyoruz. Babasından bahsediyor. Ya diyor, babam diyor, yani evde misafiri eksik etmezdi diyor. Dört kişiyecek diyor, hanıma derdi hanım sekiz kişilik yemek yap, gelen olur farrağın misafiridir. Gelir der diyor. İşte Ali da buna işaret ediyor. Allah'a lahiret iman eden misafirin ikram biz. Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyesel rahimehu. Allah'a lahiret iman eden sıla rahim yapsın. Akrabalarını görüp gözetsin. Onlar ihsanda bulunsun. Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul Allah'a iman eden hayır konuşsun. Avluyas mut ya da susun. Dördüncü hadis. "Kımdı kim diyor? Yine Ebu "Kımdı o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İna Abu Huraira. "Kımdı o? İna Abu Huraira. yarattı. Hatta İna faraga minhum. "Kımdı o? Işini bitirince mahlukatı yani. o? İna Abu Huraira. "Kımdı o? İna Akrabalık ayağa kalk. Tabii bunalar gaybidir. ya şeyler, e, olaylar. Bu olaylar gaybi olaylar. Biz biliyoruz. Mesela ahirette en son hesap görüldükten sonra ölüm getirilecek ölüm. Yani bundan normalde soru şeyler gibi düşünüyoruz bizim için, değil mi? Şu anda ölümlendiği zaman. Ölüm somut olan bir şey değil. Ama ahirette Allah Teala onu ne olarak getirecek? Bir koç olarak getirecek. Selamünaleyküm. Aleyküm selam selam aleyküm selam Aleykümselam. Allah Allah var ahirette onu Koç olarak getirecek ve en son ölüm artık orada ne olacak? Koç şeklinde kesilip öldürülecek yani bitecek. Ondan sonra ölüdenen bir şey yok. Ya cennet ya cehennem.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 وَأَقْتَعُوا مَنْ قَتَعِهِ diyor ki Allah-u Teala. Ve seni keseni de senin bağını keseni de ne varım diyor Allah-u Teala. Ben onunla kendi arandaki bağını keserim. Yani Akraba aldık çok önemli bir hususlar arkadaşlar. Bugün insanların yitirdiği, bu insanların sözlerle tekrardan aradığı, ihya etmeye çalıştığı Allah-u Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bizlere emretti bir konu. Kâle, bela. Diyor ki evet ey Allah'ım. Akrabalık diyor ki evet ben buna razıyım. Çünkü bakın yani demek ki, akrabalık bağlarına Allah-u Teala'nın verdiği önem var. Ve akrabalık bağı Allah-u Teala'dan bunu duyunca razıyım diyor. Kâle, fedâlike leki. Diyor ki bu sana verilmiş bir Nedir? Haktır. Sana verilmiş bir nimettir. Allah-u Teala akrabalığa böyle bir nimet veriyor. Hımna kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki istersen Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve istersen şu ayet okuyun. "Fehel hel aseytum in tevelleytum en tufsidû fil ardi ve tuhatdiû arhamakum Demek ki diyor sizler yüz çevirdiğiniz zaman yeryüzünde bozgunluk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız. İşte bunlar, böyle yapanlar. <gülüyor> bunlar allah Teala'nın lalet ettiği kimselerdir. <gülüyor> allah Teala bu, bu, bu kimseler allah Teala'nın kulaklarını sahur ettiği ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Dilimeyli diyor ki, yani akrabalık bağını koparanların mahrum olacağı bir şey de nedir biliyor musunuz? Hakka onu götürecek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 Demek ki yani Rabb'in bağları çok önemli. Bu hadiste muttefakın aleyhi. İlâ Ebu Hurayra radıyallahu anh diyor ki Câ'a raculun ilâ Rasûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem Bir adam aleyhissalâtu vesselâmın yanına geldi Fekâle ya Rasûlallah Dedi ki Ey Allah'ın Rasûlü من أحق النâsi bi husn-i suhbeti Bir rivayette de sahabeti. Yani benim en iyi davranmam gereken en iyi geçinmen gereken insan kimdir? Ey Allah'ın Resulü diye soruyor. Yani dine bakın. Din insanlar arasındaki ilişkileri ne yapıyor? Belirliyor. Diyor ki aleyhisselatü vesselam Ummuk. Kim? Anne. Anette okudu iki tarafta Hameletuhu ummuhu vehnen ala vehen. Sıkıntı üstüne, sıkıntı zorluk üzerine zorluk o taşıdarması olur. Sunnemen sahabe soruyor ki sonra kim? Bakın. Diyor ki kâle ummuk. Yine annen. Kâle sunnemen diyor kim? Kâle ummuk. Üç defa aleyhisselatü Vesselam anneyi hatırlatıyor. Anneyi sınnemen diyor ki sahabe sonra kim? Diyor ki kâle ebuk. Rivayette de ebâkâ. Baba. Demek ki annenin hakkı babaya göre üç kat daha biraz ne? Üç kat daha fazla. Annenin hakkı o kadar fazla. Yine Ebu Hureyre'nin übertirmiş oldu bir hadis. Bu hadis de muttafakın adı hadisi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam رَغِمَا اَنْفُ رَغِمَا ثُمَّ رَغِمَا اَنْفُ ثُمَّ رَغِمَا اَنْفُ مَنْ اَدْرَكِ أَبَوَيْهَ اِنْدَا الْكِبَرِ Diyor, burnu sürtünsün, yahut da bunu sürtünmüştür, bunu sürtünsün, bunu sürtünsün, anne babasına yetişip anne babasının yaşlılığına yetişip de cennete giremeyen adam, adam ne olsun diyor? Adam burnunu yere tutuyor. Yani demek ki insanın cennete girme vesilelerinden bir tanesi deney, anne babasını yaşlılıkta yetişip onların duasını alması, onların hızasını alması, onların gönül rızasını, hoşnutluğunu alması ve buna mukabil olarak da cenneti kazanması. Eğer insan diyor bunu yapamadıysa o zaman perişan olmuştur diyor bu rivayet ediyor. <gülüyor> Ebu Hureyre yine rivayet ediyor. Diyor ki, Enne raculen kâle ya Resulallah inneli qarabatan asiluhum ve yaktâûneni Sanki bugünden bahsediyor bu Hureyre. Hadisinde olan bu adam. Diyor ki, benim bazı akrabalarım var, ey Allah'ın Rasulü, ben onları görüp gözetiyor, onları arayıp soruyor, ziyaret ediyorum. Onlar ise benimle olan ilişkilerimde kopuklar. Bugün de kızan şikayetli. Hep biz geliyoruz, hep biz arıyoruz. Bir kere de sen arasana filan. Herkesin hayatında Kont bu cümleler vardır yani. Kontör meselesi <gülüyor> Evet, Belki de dediğim gibi kontör meselesi var. Diyor ki bu adam ve uhsinu ileyhim ve yusibune ileyye Onlara iyilik yapıyorum, onlar ise bana kötü davranıyorlar. ve ahlumu anhum ve yechelune aleyye Onlara karşı yumşak huyluyum. Onlar ise bana ne yapıyorlar? Zarar veriyorlar. Onlar ise bana kötü davranıyorlar. Onlar ise bana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 İlişkileri güzel tutmaya, iyilik yapmaya sanki diyor sen onlara kızgın kızgın kül yediriyor gibisin. Ne demek bu? Yani sana böyle yaparak, sana böyle davranarak bunlar bunun cezası karşılığı nedir? Kızgın kül yemek. Yani bu kadar hatalı bu kadar kötü Allah dinle bu kadar günah olan bir amelde bulunuyorlar. Sana böyle davranarak diyor. Ve la ya zal ma'ke min Allahı zahirun عليهم. Madumte'la zarak. Eğer böyle olduysan, böyle medah edersen bil ki Allah Teala katında sana ne vardır? Bir yardımcı vardır sürekli seninle beraber Onlara karşı diyor. Bu hadise imanmıştır millet diyor. Anas hadisi Anas Rabbil Alwan. Ana sallallahu aleyhi sallam. Anas. Anas. Anas. Anas. Anas. Anas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 ne yapsın? Sıla-ı Rahim'de bulunsun, ziyaret et. Onları görüp gözetsin. Onlara ihsanda bulunsun. Yani Rızkın çoğalmasına bir sebep de ne arkadaşlar? sıla Rahim. Duruyorsun, baktın şöyle, boşsun, telefonla bile araman sıla Rahim'den sayılır. Giyip iyilikte bulunman, ihsanda bulunman yine sıla Rahim'den sayılır. Bir taraftan diyor ki rızkının çoğalmasını isteyen, bir taraftan da ömrünün uzamasını isteyen böyle hepsi diyor. Ömrünün bereketli olması aynı zamanda. İlmekle farklı çıktılar bu halde. ömür bereketli olur. Kimse diyor ki meleklerin katında o insanın şöyle iki ömrü vardır. allah Teala demiştir ki eğer akraba ziyaretinde bulunacaksa 60 yıl, akraba ziyaretinde bulunmayacaksa 50 yıl yaşasın bu kulun.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 Şeyhul İslâm İbn-i Teymi'nin mesela bakın kitaplarını. Şey. Son çağdaş Muhasır Alim Belden Muhammed Nasuruddin El-Albani Rahimahallahu. Anh. Bakın şöyle kitapların yüz zilde yakın tehlif ettiği kitapları var. Şimdi kırk yaşına kadar, elli yaşına kadar çok insan okumaya en çalışıyor onu. Onların hepsi baştan sona böyle okuma derken, hızlı bir şekilde kastediyorum. Hani böyle durarak, not alarak, alarak başka kitaplara dönem. Çünkü şey, Albani o kitapları nasıl yazdı? Oturup aklından geldiği bir şekilde roman yazmadı. Birçok şairin piyasada bulunan romancının yazdığı Roman yazmak işin en kolay yani. Otur. Aklına geleni kağıt ödök. Değil mi? Ama ilmi bir kitap yazmak. O kitaba dönüyorsun. Bu kitaba müracaat ediyorsun. Onu raftan indiriyorsun. Gidiyorsun el yazmalarına. Açıp bakıyorsun. Araştırıyorsun. Başka ülkede olduğunu duyduğun zaman oradan getirttiriyorsun. Ve buna rağmen yüz kitabım kitabın var. Perakete bakıyor musunuz arkadaşlar?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 Eremezsiniz, ulaşamazsınız diyor allah Bu ayet inince Ebu Talha diyor ki, tabi bu Talha da Ensar'ın en zenginlerinden bir tanesi. ellerin, zenginlerinin önde gelenlerinden bir tanesi. Geliyor Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ey Allah Resulü benim diyor, malımın mülkümün içindeki diyor, en güzel olanı şu Beyruha. Bunu diyor, Allah yolunda arzıyorum. Ayetinde ya sevdiklerinizden infak etmedikçe yardımcı olacağ Şimdi insanlar yardım edecek pozisyona geldikleri zaman şöyle bir el titriyor, kalp titriyor. Böyle ondan sonra tam vereceği şeyi bakıyor, en kötü, en eskisi, en bozu. Masahab'e diyor ki, yani düşünmüyorsun, toprakların var, arazim var. Bunun böyle insanların seni arayıp rahatsız ettiği işte satmıyor musun dedi her gün müşterinin aradığı, fiyat soğuduğu, emlak, emlakçının peşinde koştuğu bir arsam var. Bir de köyde sapa bir yerde uçuşmaz kervan geçmez bir yerde bir yerim var. Hani şimdi bu, burada şu hadisi okuyan ya bu hadisi okuduğu zaman, duyduğu zaman o kimse haberler ya şu falanca yani köy, yerde köydeki arsayı gidelim de bir garibana verelim. O da iyi bu, bu, bu asırdaki kırta <gülüyor> göre ver. Ama sahabe Gidiyor o ilk bahsettiğimiz şeyini veriyor. Toprağını veriyor. Bu diyor ki Ebu e, e, diyor ki umarım ki diyor Allah katında bu benim için iyi olur. Allah katında bunun karşılığını el bulurum. Ve diyor ki ey Allah'ın Resulü bu tarlayı, arsayı bahçeyi istediğin yerde kullan. Sana bırakıyor. Diyor ki Aleyhisselatü bakın zâlike mâ lun râbih Bakın ne demekti? Bakın hatırlayanınız var mı? Kelimete ta'accub demiştik. Yani bravo. <gülüyor> Konuşuyoruz ya. Helal olsun. Ah, aferin. Ahsen. Ne iyi yaptın. Aslanım benim. Koçum benim. Bu diyor mal işte diyor. Bu mal diyor râbih. Kazanan mal ve kazandıran mal bulur. Çünkü senin şu andaki kazandırdığını seni, seni kazandırdığını zannettiğin mal çoğu vebal olacak. Fekatını veriyor musun? Vermiyor musun? Haram mı? Helal mi? Nereye harcıyorsun? Ama mal sana kazandıracak öbür tarafta. Diyor ki aleyhissalatü vesselam فَقَدْ سَمِعْتُ Ne dediğini duyuyorum, anlıyorum seni Ebn-i diyor. Bunu akrabalarını ver. Fekal Abu Talha, "Ef'alü ya Rasulullah." Fakasam Abu Talha fi aqalibihi wa menni 'ammi. Abu Talha, ef'yo akrabalar arasında ve amcaoğulları arasında bu tarlayı taksim ediyor, paylaştırıyor. Hadis muttafakun aleyh. Onuncu hadis Abdullah ibn Amr ibn el As radıyallahu anhü, "Kal aqdala ila Nebiillah sallallahu aleyhi ve bir adam çıkagelip beyan-ı helasetle selam huzuruna geliyor. Faqale ubayruke alel hicreti vel cihadi abdagil azra min Allah. Ey Allah'ın Resulü. Hicret etme ve seninle birlikte cihada çıkma konusunda beyan ediyorum. Yani ben de çıkacağım, gideceğim. Ben de hicret edeceğim. Allah yolunda canımı belki vereceğim, öleceğim. Faqale diye kele selam, "Fehel lek min valideyke ahadun hay?" Anne babandan hayatta olan birisi var mı? Bakın İslam'ın adama orduya askere en çok ihtiyaç duyduğu bir dönem. Diyor ki adam nam belki lahu ma de hayatta. Diyor ki fatbat al aja min Allah'tan ejrüm mi, başka bir yerde ejrüm başka bir yerde sevap mı bekliyorsun? yozum. "Bakalama", evet diyor adam. "Bakalama, ırşg, fırşg, ila walidek ve ahsin onlara neat idavan. Onlar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 sülahlayayın yapmış olmaz diyor Hazretimiz. Ya yani bize geldiler ziyarete biz de bu ziyarete karşılık verelim değil. Walakin <gülüyor> el-vasıl bakın bize başka bir şey öğretiyor Hazretimiz. Yine bir ahlak. Ellevi izâ kat'at rahimuhu <gülüyor> vaslaha. Akrabalarınızı ziyareti kestiğinde, sülahlayayını bitirdiğinde onlarla görüşmeye, onlarla konuşmaya devam eden kimsedir diyor şey. Aleyhissalatu vesselam. Sonra Bu vardır İmam Bukhari rivayet Paşa <gülüyor> Radullahan diyor ki: "Kâlâ sallallahu aleyhi ve sellem: Erham <gülüyor> bil Rahim yani akrabalık arşa asılıdır. Tekûl men vasalani vasalahullah. Şöyle der: Rahim. Akrabalık. Ben ile bağı koparmayanlar <gülüyor> koparmayanlarla Allah da ne yapmasın? ilişkisini bağını koparmaz. Ve men qata'ani qata'allah. Kim beni keserse benimle bağını keserse Allah da ona ne etsin? Bağını kessin. Allah onun ne ona. Bağını kessin. Mutafakun aleyh. Annemü'l müminîn Meymuna bintü'l Haris radıyallahu anhâ ennehâ âteqat Velîdhan ve lem testezil sallallahu aleyhi ve <gülüyor> Müminlerin anası Meimune, Rabbı Allahına körerlerinden bir tanesini, cariyelerinden bir tanesini azat ediyor. Tabi bunu yaparken de Peygamber Aleyhisselamdan izin almıyor yani. Halama kana ya umm halleri duru aleyha fihi, Aleyhisselamın onun yanında gitti, onun yanında kaldı o gün de. Khaled <gülüyor> eshaart ya Rasulullah ani ataqtu zulideti diyor ki Meimune. Biliyor musun? Hissettin mi ben cariyeni azat ettim ey Allah'ın Resulü diyor. Aleyhisselatü diyor ki efalti, Gerçekten böyle yaptın mı? Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın haberi yok. Evinde olan hanımlarının yapmış olduğu durumdan bir olaydan. Çünkü Allah-u Teala'nın ona bildirdiğini sadece bilebiliyor. Şimdiki bazı zındıkların, şimdiki bazı kendini bilmez insanların iddia ettiği gibi peygamber burada bizi görüyor hazır, nazır, her ilmi her yeri kuşatmış değil ya Bakın hadis hadis muttefakın aleyh Bukhari Müslim'de aleyhissalatü vesselam'ın hanımı cariye azat ediyor ve sorduğunda gerçekten böyle yaptın mı diyor, o da evet diyor. Selalla. Aleyküm selam. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bildirileni ancak biliyor. Tamam. Onun ötesinde sorulduğu zaman bilmiyor nefesler. Ama şimdi insanlar ne itikad edip inanıyor? Yetiş dediği zaman yetişen, geldiği zaman gelen, şu anda kabrinde olmasına rağmen ümmetinin gören, gözeten, kontrol eden, onların yardımına koşan, savaşlarda onlara desteğe gelen, onlarla savaşan bir peygamber.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 İlah Allah hiçbir farkı olmayan, Allah Allah hiçbir farkı olmayan bir peygamberdir. Peygamber Ali peygamber Aleyhisselam hiç razı olur mu bundan? Diyor ki Ali Aleyhisselam: "Amma annaki law a'taytaha akhwa laki kana a'zam le'ajriki." Şayet diyor bu. Tamam diyor. Ne yapmışsın sen? Bir cariye azat etmişsin. Allah için bunu yapmışsın. Ancak bunu diyor. Bu cariyeyi Dayılarına verseydin senin için ne olurdu diyor. Allah katındaki elçili sevabı daha yüksek olurdu, daha fazla olurdu. Yani önce bakın dayı. ki hadislerde vardı. Amca oğulları. Al-Esma bin Tabi Bekir Sıddık Ebûl-Vakir'in kızı Esma قالت kadimet aleyye umni ve heye muşrike fi ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem henüz daha iman etmemişken ve müşrik Esma'nın annesi Esma bint Tebbi Bekir Aleyhisselatü Vesselam döneminde onun zamanında kızını ziyaret etmek istiyor. Bakın sahabedeki vela ve berayı Allah için sevmeye ve Allah için boz etmeye. Annesi ziyaret edecek kız diyor ki Fes tefsektu Resulallah Aleyhisselatü ve Vesselam Ne yaptım? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Kultu dedim ki diyor Allah Resulüne kadimet aleyye ummî ve hiyye râgıbe annem geldi ve benimle görüşmek istiyor. Ne yapayım yani? efe asilu ummî diyor ki evet ne yap? Anne babanla annenle görüş. İlim belli buradan şunu çıkarıyor. Anne baban müşrik olsa bile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 İlimin olma, senin bilgin dışında olan, bilmediğin bir konuda, seni bana ortak koşmaya zorlarlarsa fela tut. onlara itaat etme. O sahib dünya mağrufa. Şirk konusunda itaat etme ama dünyalık meselelerde dünyada da onlarla ne yap? İyi geçin. Lokman Suyasından. Evet.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 Ey kadınlar topluluğu! Allah yolunda infak edin, harcayın, bir şeyler verin. Veler ki bu sizin altınlarınızdan, süslerinizden, tıplerinizden olsa bile. Şimdi hiçbir kadın herhalde yani <gülüyor> düşünmez yani. yani. Bunlardan da infak edilir mi? Para yani bize infak edemiyoruz. Olunca veririz. Halbuki demek ki böyle bir şey de var yani. insanın şahif olduğu süsten de infak etmesi var. Diyor ki kadın, bunu deyince diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ila mesut. Kocama döndüm Abdullah bin Mesud'un yanına Dediğim ki diyor ya Abdullah sen gariban bir adamsın, ya, para bulun yok. Gariban bir sahabe. Kadında da ne var? Biraz altın var, birikmiş bir şeyler var. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize sadaka vermeyi emretti kadınlar duymuş Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam sadaka verin diyor tam da artık yani sadaka vermesi bitti görecekler ama yanında kadının kocası var o da fakir <gülüyor> diyor ki gitti Allah Aleyhisselatü Vesselam ma sor fəin fəin kana daleke yüczi u anni saatki bu sana vermemle sadaka vermiş oluyorsam bu geçecekse bunun yerine sana sadaka verebiliyorsan bu dışarıdaki fakire vermek yerine sana vere, verirsem eğer bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla sözünü yerine getirmiş oluyorsan bunu böyle yapayım, yoksa diyor başkasına vereyim. Yani kocasına git sor diyor. فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهَ بَلْتِيهِ اَنْتِيهِ Sen git sor. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'da bir heybet de var. İşte şimdi bu Işid'de de var bir de burada yani sen şimdi nafakadan sorumlusun, evin erkeğisin. Bir de bunu gibi sormak var. Yani bir peygamberin heybeti var, azameti var. Aslında hadise de gelecek. Yani bir tarafta da evin erkeği, nafaka sorumluluğu var. Kadın diyor ki, فَنْتَلَقْتُ فَاِذَا مْرَأَتُمْ مِنَ الْاَنْفَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللّٰهِ Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi çıktım, gittim. Bir de baktım ki, yine ensardan başka bir kadının hanımı da orada. Haceti Hacetuha. Haceti Hacetuha. Aynı, aynı sıkıntı için gelmişiz. Diye. Dertler aynı. O da diyor aynı şeyi sormak için gelmiş. Allah gelmişiz. Kocamıza ne yapabilir miyiz? Sadaka verebilir, Sadaka verebilir miyiz? Vekane diyor ki Vekane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad kulkiyet aleyhi mehabetu. Kadın diyor ki peygamberin üzerinde bir heybet vardı. Peygamber aleyhisselatü vesselam heybetli bir insandı diyorlar ki ama onu tanıyan insan tanıdıktan sonra ettikten sonra oturup yemek yedikten sonra onun en mütevazi insanların en alçak gönüllü olduğunu habarı diyor anlardı hissederler. <gülüyor> Kardeş <gülüyor> Aleyna bilen kadınların yanına kim geliyor Bilal. Değil Allahü Teâlâ sallallahu aleyhi sallam. Fakat bir gün biri biriyle birlikte otururken, biriyle ki hacori hime diyorlar ki Bilal'e peygambere git zor deki en zaten iki tane kadın geldi bunlar kocalarına evlerinde bulunan yetimlere bunların baktıkları yetimlere sadaka veriyor birelerle veremezler mi bilele zor diyorlar ki vela tuhbiru men nahnu kim olduğumuzu da Allah Resulüne haber verme bir rencide olma olayı var belki de yani Peygamber Aleyhisselamın heybeti var. Kim oldumuzu söyleme. Bilal de diyor ki: "Fadaha bilalun ale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Bilal hem engiliyor Aleyhisselam yanına. Soruyu naklediyor. İki tane <gülüyor> kadın var en sağdan. kocalarına sadaka verebilirler mi? "Bilal Rasulullah sallallahu aleyhi ve selam, men kim o iki kadın? Siz düştüğü durumu düşünün. Bir taraftan iki kadın gelmiş sahabeden. Diyorlar ki, sakın söyleme. Buradan da Peygamber aleyhisselatü diyor ki men huma. Ee, Tabi ilim ehli zikrederken bu diyor ki Peygamber aleyhisselatü bir şey istediği zaman bir şeye davet ettiği zaman bir şeye çağırdığı zaman ona icabet etmek ney? Fars. Değil razı diyor ki İmraatu'n minel ansar Ensar'dan bir kadın ya da Zeynep Yani biraz radyaman söylüyor ama aslında söylemiyor yani. <gülüyor> Zeynep peygamber asiste diyor ki ey yüz zeyani <gülüyor> bu hiye Bu hangi zeyletlerin hangisi bu? Bu <gülüyor> <gülüyor> Zeynep var. Daha <gülüyor> ile İmraatu Abdullah diyor ki Abdullah'ın karısı. Abdullah'ın karısı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 sadaka verebilir. Durum olmayan kocasına hatta zekat bile verebilir. Hmm. Ama kadın, ama adam kocasına, pardon adam karısına evet. zekat verebilir mi? Evet. Veremez. Çünkü bakmakla <gülüyor> bakmakla <gülüyor> sorumlu. Safakası <gülüyor> üzerine farz. Eğer zekat verirse ne yapar bu adam? Nurun hala Kaçmış olur. Yani bu adam zekatını kaçırmış olur. Şimdi nasıl vergi kaçırıyor da emirler. O da zekatı kaçırmış olur. Şimdi adama diyelim ki elbise alacak. Onu zekata saydığını düşün. Market alışverişe gidiyor. Onu zekata saydığını düşün. Bu adamın ne yapmış olur? Zekatını kaçırmış olur. Ama kadın kocasına ne yapabilir? Fakirse kocası zekat verebilir. Hatta verirsek kocasına dışarıdaki bir fakire vermesinden daha Sağolun. Sağolun. Evet. Diğer hadis Ebu Sufyan Sakrı İbni Harp radıyallahu anh Ebu Sufyan radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yakını değil mi? Neyi oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kayıp edildi. Ve sahabelerden Muaviye'nin radıyallahu aleyhi babası. Mekke'nin fethinde Müslüman oluyor. Kureyş'in ileri gelenlerinden, Mekke'lilerin ileri gelenlerinden bir Bu Herakl hadisesi var. Ebu Sufen Herakl'ın yanına gidip konuşunca tabi o zaman Ebu Sufen Müslüman olmuş değil. Soruyor Herakl, diyor ki Herakl bu Ebu, bu peygamber size ne davet ediyor? Sizi neye çağırıyor? Yani onun anlattığı istediği şey ne sizden? Diyor ki, bu peygamber vallahi bize diyor ki bu adam, "Ebu la la Bakın müşrik olan bir adamın peygamberden aldığı ilk davet. Yani bir davetçi olarak sen de Etrafındaki insanlar senden sorulduğu zaman, ya bu adam ne diyor, ne anlatıyor? Dendiği yani zaman böyle olmalı. Ya bu adam diyor ki, yalnız Allah'a ibadet edin, Allah'a ortak koşmayın. O zaman sen peygamberin yolda giden bir davetçi olursun. Ama insanlara, ya Allah'la işte oruç tutun, ağlayın, geceleri kalsın ama işte türbelere gidip el açmayın demiyorsa, başın sıkıştığı zaman yetiş, ya Geylani bakıştır demiyorsa, sen bil ki senin davetin peygamber daveti değil. Mekke'nin o dönem müşrik olan bu sahabe, diyor ki valla ilk söylediği şey bu. Bize dedi ki u'budullaha vahde ve la tuşyiku bihşey. Allah yalnızca Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak. Koşmayın. ve turkuu mâ yegûl Bize dedi ki diyor babalarınızın söylediği atalarınızın dinini, babalarınızın söylediği şeyleri bırakın ve emrünâ bis-salâh namaz kılmaya amle diyor. doğru olmayı, doğru sözlü olmayı, yalan söylememeyi. Ve afa iffetli olmaya. Ve silah sılaırahinde bulunmayın. Yani bunları duyan bir insan hayırlı mı yani vicdeletebilir arkadaşlar. Bu hadis de muttfaqun aleyh. Ebu Zer'a Farinin rivayet ettiği hadis diyor ki Aleyhisselam قال أخونا مصري إن شاء الله هذا الحديث موجه ليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيرات هذه الرواية الأولى. فيك ليس النبي صلى الله عليه وسلم صعب إذا لكن قول عليه وسلم. شنو بس هذا يعنى؟ هيك صعب لنا. سيس. تعرفون ما هو القيرات؟ القيرات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 kullanılıyor. Yani kıyrat deniyor. Bir evin altta birine kıyrat deniyor. Ve fi rivaya setuftahuna Mısra ve heye ardun yüsemme bihal kıyrat. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam sizler Mısır'ı fethedeceksiniz. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dedi, dedi ki evinde olan bir haberdar değilken burada Mısır'ın fethede edeceğini ne yapıyor? <gülüyor> Haber veriyor. Demek ki ortaya oturtmak lazım. Allah Teala'nın ona gaybi bildirdiği hususlarda o gaybi bildirebilir. Allah-u Teala'nın gaybı bildirmediği hususlarda ikizler bir beşer gibidir. Ne yapamaz? Gaybı bilemez. Evindeki hanımının cariyeyi azaz ettiğini bilemez. Değil mi? Evet. Allah bildirmediği zaman. Ama bildirdiği zaman da Mısır'ın fethedileceğini bize haber verir. Evet. Diyor ki, festavsu bi ahlihâ hayran. Bu hadis sizin için geçer. Diyor ki, Mısırlılara idavranın diyor. <gülüyor> Niye? Bakın sebebi ne? Ne?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 Peygamber Aleyhisselam nereden geliyor? Oradan geliyor. İbrahim'den geliyor. Babası, yani büyük, büyük, büyük büyük büyük babası İbrahim. Oradan geldiği için akrabalık bağı var diyor. Bir de Peygamber Aleyhisselam'ın oğlu İbrahim'in anası. Kim? Maria. Maria Kıptıya. O da Mısır'dan. Yani arada bir ne var? Bir akrabalık var. Ondan dolayı Mısırları fısmet edeceksiniz. Güzel ileri Onlara Hadi onlar halkına iyi davran. Kaç tişört, kaç gömlek yukarıda. Hacerle laf etmesen bir bağlantı kuruyor. <gülüyor> Phantom. Atumara Rusena. Ay yakabak. Ve tavsiyet-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Mısır'ın asıl eee sakinlerinin değil hıssanlık. Orada ne yapıyorlar? Müslüman oluyoruz. <gülüyor> Diğer hadis Ebu Huray'ın hadisi. قال لَمَّا نَزِرْكَا دِيلَ يَوَا اَنْزِرَ اَشِرَةَكَ الْاَقْرَبِينَ Allah Teala şu ayeti indiriyor. Yakın akrabalarını uyar. Tabi ilk başta gizli. Daha akrabaya ulaşmadan önce. Gizli, yakın, en yakınlar. Bu ayet ince Allah Resulü Aleyhisselam Kureyş topluyor. Kureyş'in diyor umumunun hususunu... Herkesini çağırdı, bütün efradını topladı. Bu zor bir görev arkadaşlar. Çünkü ya beni Abdü Şems, ey Abdü Şems olları, ey beni Kâb ibnül Eyyi, ey, ey Kâb ibnül Eyyi olları. Hamkilu anfusakum min alnar diyor ki Allahü Teala. Nefislerinizi, damlarınızı ateşten kurtarın. Yani bugün arkadaşlar, kafir olan bir adam, müşrik olan bir adam, bir adamın nefsi nerede? Kendi mesela ateşlerin içinde yürüyormuş gibi bir insan düşünün. Ades-i nefislerinizi kurtarın, haydi iman edin. Ya beni Murra ibn-i Ka'b ka senkidu anfusakum minenlar, ya beni abd menaf ey abd menaf oğulları. Ey Murrah ibn-i Ka'ba Ya beni Haşim. Ey Haşimoğulları. Enkilu enfusakum minen nar. Ateşten kurtarın. Günahlar da böyle arkadaşlar. günahlar da böyle algılamak lazım. Yani i̇şlediğin günah değil ki, istediğin günah ama sen ateşle oynuyorsun. Onun karşılığı ateş. Altından yüzüğü görür. Sahabe ne diyor? Onun avucunda ne var? Diye, neyi taşıyor? Ateş taşıyor. Ateş taşıyor. Bil ki, işlediğin günah seni yakacak. Ya Ali Abdul Muttalib, enqedū anfusakum min Ey Abdul Muttalib kurtarın kendinizi. Ya Fatima. Kızım Fatima, kızım. Aleyküselam, sesleniyor Fatima'ya. Enqedī nafsaki min an-nar. Canını ateşten kurtar. <gülüyor> Fe inni laa amliku min Allahi Allah katında size yapacağım bir şey yok. Peygamber Aleyhisselam böyle diyor. Kureyş toplamış İlk söylediği husus bakın. Allah'a çağırıyor. İbadeti Allah'a yapın ve bana göremeyin diyor. Ben bir şey yapamam. Hani ben amcanızın oğluyum. Hani ben babanızın, Akrabanızım. Benim size bir faydam yok. zamanı ahmakları ne diyor? İtiş ya Resulallah. Nedet ya Resulallah. Kurtar bizi ya Resulallah. Geldi bizi kurtardı. Bizimle savaştı. Savaşa katıldı. Gittik baktık ki kabrine, kabrinde yoktu o gece. Sorduk nereye gitti dediler ki falan yerde torunlarıyla savaşıyor. Evet. Bir tarafta peygamber aleyhissalatü vesselam böyle söylüyor. Bir tarafta kendini bilmez. Rablerini hakkıyla, kadriyle bilmemiş insanlar ise böyle söylüyor. Aleyhissalatü vesselam kızına diyor ki etrafındakilere La emlikulekum minallâhi şeyâ gayrâ ennelekum rahimâ Aramızda ama diyor, yani Müslüman olmazsanız şayet aramızda bir ne var, akrabalık var. Se <gülüyor> abul Bu akrabalık bağlarının ne yapacağım? Suyla ıslatacağım. Arapçada bilen su demek. Ne demek bu akrabalık bağını suyla ıslatacağım? Yani yaşlatacağım yani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 Bugün de öyle. Şey ihtiyacın var mı? Ama şimdi insanlar öyle bir hale gelmiş. Ki Müslüman, Müslüman kız Hristiyanla evleniyor. Müslüman kız Hristiyan erkekle evleniyor. Tabi tamam, yani bunu söyleyince o manaya geldi anlamanız lazım. Yoksa Müslüman erkek Hristiyan bir kızla evleniyor bir. Akaba da eş dostluğu yani normal karşılıyorlar. Evet. Diğer hadis. An abi Abdullah Amr ibn As radiyallahu anhuma kal. Semihtu sallallahu aleyhi ve sellem ciharan Aleyhisselatü vesselamın sesli olarak alemen şöyle dediğini buydu mu bu Ya inne âle beni fulân neysu bi evliyâi. Diyor ki Allah sallallahu <gülüyor> Falan oğulları benim diyor dostlarım olamaz, evliyâ, herif olamaz ancak diyor inne ma veliyallahu ve mu'minin benim velim velam Allah'a ve müminlerin salih kimselerindendir lakin lehum rahimun ancak onlarla arımda akrabalık vardır e kulluha onu ne yaparım korurum ya hadis Han bi Başka bir sahabe bakın gelmiş diyor ki peygamberimize. Yaptığın zaman, amel ettiğin zaman, işlediğin zaman beni cennete sokacaktır, amele öğret bana ey Allah'ın Resulü. diyor ki Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam, Allah'a ibadet et." Yani dinin özü bu arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam yılmadan, usanmadan, yorulmadan hep bunu söylemiş. Ta'budullah, Allah'a ibadet Ve la tuşrik bihi şey'e. İbadet ederken de ona hiçbir şey ortak, koşma. Ve tuqimus salah, namazını kıl. Ve tu'tiz zekâ. Zekatını ver. Ve tasirir rahim. Ve sılay rahim yani Aleyhisselatü Vesselam sizin kalbiniz temiz. Belki ben göç gelmişsiniz. Bir insanlarsınız, kalbinizde bir nefes atı yok. Onun bunun hanımına göz dikmesiniz. Öyle diyor değil mi şimdi? Kalbimiz temiz hocam değil. Onun bunun hanımına bakmayız. Ondan sonra borç veririz, borç alırız. Dürüst insanlarız. Bizi Allah yani affeder. O Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cennete girmek istiyorsan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 Bu ste muttfaqun aleyh. Evet. Son hadislerimizi alıp bu konuyu bitirelim. Salman ibn Amr radıyallahu anh anen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Yu'sha leyse sallam, iza afṭara aḥadukum falyufṭir 'ala tamr." Sizlerden birisi orucunu açtığı zaman neyle açsın? Hurmayla. Tamam. Hurmayla. Fe inne baraka zira'i onda bereket vardır. Fe in lam tamran hurma bulamazsa <gülüyor> felma sulas ve innehu tahur <gülüyor> zira o temizleyicidir. Bu hadis zayıf hadis. Aleyhisselatü vesselamın kavliyle bakıldığında, Aleyhisselatü sözüyle söylediği hadis olarak hadisinin zayıf olduğunu söylüyor ehli. Ancak bizler biliyoruz ki Aleyhisselatü vesselam rivayette geliyor, sahabeler anlatıyor, kâne yuftiru ala Utabat. Aleyhisselatü Vesselam neyle orucunu açardı? Rutab. Rutabı bil, ruta bilen var mı? Var, var, var. Çoğunuz biliyor. Rutab, hurmanın hurma olmadan önceki yaş hali. Şu anda buzdolabında, buzdolabında saklanan hali. Kable'en yusalliye. Aleyhisselatü Vesselam iftarını ne zaman açardı diyoruz rivayette. en yusalliye. Akşam namazını kılmadan önce açardı. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتْ temarat Hurma eğer rutab bulamazsa, yaş, taze hurma bulamazsa neyle açardı? Temarat temarat Hurmayla. Dildiğiniz hurmalar. فَإِنْ <feyle> لَمْ <yıkın> Hurma da yoksa hasa, hasavat, imma. Birkaç dumsu ile açardı. Yani bakın arkadaşlar, ehli i sünnet vel cemaat, ilim talebeleri bu kadar hızlı. Evet. Yani Hadis naklederken bile deniyor ki yani yol aynı yere çıkıyor. Rivayette Peygamber Aleyhisselam dedi ki diyoruz abi. Sizdenimiz orucunu açtığı zaman hurma yiyiniz. ama bu hadisin geliş kanalı, isnadındaki ravilerden biri ya da birkaçı zayıf olduğu için deniyor ki bu vacihiyle, bu yönüyle, bu cihetiyle bu hadis zayıf. Ama bize başka bir rivayetten Peygamber Aleyhisselam orucunu bu şekilde açtığı gelmiş fiili. Fiili anlatılıyor bize. Yani Ehli Söyük bu şekilde hızlı. Ama diğer topluluklara baktığınız zaman kulağına fısıldanın her şeyi ne yapıyor? Dindenmiş diye zannedip uygulamaya başlıyor. Ondan sonra din çorbaya dönüyor. Yani Allah Teala'nın bu dini hıfz etmeye, korumaya vaadi var. Elhamdülillah. Onun için biz birçok e, allah Teala'nın vesileyi musassar kılarak, vesileyi müessar kılarak, insanlara birçok vesileleri kolay kolaylaştırarak bu dini koruduğunu biliyoruz. Devamında diyor ki as-sadaqatu alel-miskin sadaka aleyhissalatü vesselam diyor ki garibara, yoksula verilen sadaka sadakadır. ve ala zil rahimi sintan akrabaya verilen sadaka ise iki, iki tanedir diyor. İki Sadaka. Birisi sadakadır. Diğeri de sılay-ı rahimdir. <gülüyor> Halil-i bu hadisi Tirmiz'e rivayet etmiş. Dediğimiz gibi peygamberin kavliyle sözü olarak zayıf. Ama fiiliyle sabit İbn-i Umar diyor ki فَالْكَانَتْ تَحْتِي اِمْرَآهُ وَكُنْتُ اُحِبُهُ Gösterdiğim bir, han bir hanım yani o dönemde bizden fazla evleniliyor. Böyle bir gelenek de var. allah Teala'nın böyle bir şey de var. Ee, Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti de var. Diyor ki, o, o diyor altında bir hanımım vardı, seviyordum da diyor. O kadını ömer yekrahu, babam Ömer o kadını sevmiyor diyor, babası. Yani İbni Ömer, Ömer'in oğlunun hanımını babası, yani kayınpeder sevmiyor. Dedi ki bana babam Ömer bu kadını boşa oğlum. Fı ebeyt dedim ki diyor, seviyor. Bu video yok. Fe ata Umar <gülüyor> radıyallahu anhu en-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem haberdi peygambere geldi. Febekere zalika lehu feqala en-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem talliqa. Tanar gelir olayı peygamber e anlatıyor. Peygamber ilmini övüyor e ki boşa. Hadis Ebu Davud'da, Tirmizi'de İbn Mace'de. Şimdi anlat ama biraz sonra açıklayacağız yani. Her Baba çocuğuna hanımını boşa dediği zaman boşanır mı? Boşanmaz mı? Onu açıklayacağız. An-ebi derda <gülüyor> diyor rivayet. Enne raculan etahu fekale innel imra'aten ve inne ummi te'muruni li talaqihâ. Ebu Derda rivayeti diyor. Diyor ki bir adam geldi ve ona dedi ki bir hanımım var ve annem bana bu hanımımı boşamayı emrediyor. Fekale <gülüyor> diyor ki Ebu Derda'a semu'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekûl.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 diyor ki bu durda istersen bu kapıyı zayi et ya da onu koru <gülüyor> <gülüyor> Ahmet İbni Hanbel soruyorlar diyorlar ki eğer diyorlar babam hanımını boşa derse boşa mı sevdiğim halde hanımını sevdiğim halde babam bana derse ki hanımını boşa Ahmet İbni Hanbel diyor ki boşama Hadiste gördük. Ömer diyor ki boşa. Ahmet İmdat'ın diyor ki boşama. Ahmet İmdat'ın böyle diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Abdullah'a boşama emrini vermedi mi? Babası Ömer Peygamber'e gelip şikayet edince. Yani bunu biliyorsun sen. Ahmet İmdat'ın haber hadis halinde. Ahmet İmdat'ın şöyle tecevap Diyor ki El Ebu Kemal senin baban Ömer mi? ne demek yani senin baban Ömer mi? yani Ömer öyle bir adam ki finansiyeti çok geniş peygambere bile gelip bir şeyleri uyarıyor ardından Allah'ın ayeti iniyor birçok konuda birçok hususta bir meylesi saymış ondan fazla Ömer radıyallahu diyor ki bu böyle olması lazım böyle olmasa, olsa daha olmaz mı Allah'tan ayetiniyor destekliyor Ömer'le destekliyor ayetiniyor şu hanımları diyor, saklayalım diye Allah'ına söylüyor. Bu kadar diyor, orta gezmesinler, çıkmasınlar, örtülme ayetim diyor. Demek ki e, Dilimeyek diyor ki, Ömer'in firasetiyle, görüşüyle gördüğü bir sıkıntı var. Bu kadının o adama yaramayacağını, fayda vermeyeceğini biliyor, boşa diyor. Ama adam, yahu senin hanım sevmediğim işte, için mi sınamadı? Yani babanın da, biliyorsun ki sen hanımın senin salih. Var öyle, arkadaşlarımızdan bile bu sıkıntıları yaşamış insanlar varımız. Annem boşa dedi. E hanımın kötü mü? Kötü kadın mı? Hayır. E, bir yanlış var mı? Hayır. Annem hiç ısınmamış. Babamın hiç ısınmamış gibi. Bahaneler olmasın diyor ilme. Evet. Son hadis. Tabi sondan bir önce hadis diyelim. Diyor ki Bera bin Aziz radıyallahu anhuma anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, el kâletu bimenziletil um Hadis Buhari'de Betir'imizde. El kâle, Arapça'ya bilenler arkadaşlar söylesin kâle ne Teyze. Diyor ki bi bimenziletil um anne gibidir. Teyze anne gibidir. Bizde ne diyorlar? Teyze annenin yorasını. Eksik şey diyor. Peygamber bir teyze anne gibidir. İmam Nehri bu bapta diyor, bu bapla ilgili, anne babaya, iyilikle, itaatle ilgili, sılay-ı rahimle alakalı birçok hadisler var. Bunlarla diyor, iktifa ediyorum. Özet olarak bunları zikrediyorum diyor. Son bir hadisi zikredelim. Ki bu hadisi diyor, uzunca nakledeceğim ben diyor. İmam Nehri Rahim'e <gülüyor> <gülüyor> Hadis Amr İbni Ab radıyallahu aleyhi diyor ki dafertu alem nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi mekke fi evvelin nubuvve amr ibni abese diyor ki peygamber aleyhisselatü vesselam'a peygamberliğin yeni geldi henüz geldi bir dönemde mekke'de peygamberin yanına geldi fe kultu bi'eyi şeyin ersalake allah dedim ki bi'eyi şeyin ha aldım Dedim ki diyor, takıltıla mı ente? Dedim ki diyor, sen kimsin, yani necisin ne yapıyorsun? Duyuyoruz bir şeyler, sen nesin? Dedi ki diyor, nebi, ben nebiyim Peygamberim. Takıltıla mı nebi? Nebi nedir, Peygamber nedir? Bakın Allah bu adamın, neredisini yani biliyorsun sen? Gelmiş, Peygamber Aleyhisselam soruyor yani. O insanlar ticaret yapıyor, bugün de aynı şey değil mi? Kahveler var, çamaşır giyiyorlar, bir şeyler yapıyorlar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 Peygamberimiz diyor ki Erseleni allah Teala Beni Allah gönderdi. Fekultu bi ey şeyin ersalek Dediğim ki diyor seni ne, ne gönderdiği şey Mesal, Risale Nedir yani? İnsanlara ne söylüyorsun sen? Bak sahabede de akıl var yani. Akıl var 1400 sene hani ceharet dönemi diyorlar ama Bugünkü insanların ahmaklığı Olmadığı bir dönem o der. Şimdi adam ben diyor Mehdi'yim peşinden binlerce insan gidiyor. Hmm. Allah'a ben diyor, evliyahin binlerce insan gidiyor. Sınıyor, soruyor. Ne diye demek? Allah seni neyle gönderdi? Anlat bakalım. Diyor ki a.s. Ersemeni bi salatil erham. Sıla-i rahim ne gönderdi? Sıla-i rahim emretmeni istedi. Ve kesrül evthan Putları, türbeleri, tapılan ağaçları yıkmak. Ve en yuvahhadallahu la bi bişeyi. Allah'ın tevhid dirlenmesi ve ona hiçbir şeyin ortak koşulmaması için gönderdi. Yani bakın, demek Peygamber aleyhisselatü vesselam'a peygamberliğin ilk geldiği anda, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görevin ilk yüklendiği anda aleyhisselatü vesselam'ın o toplumda, o toplumun karşı çıkacağı en büyük şeyler var. Onlardan bir tanesi ne? En önemlisi futların yıkılması. Allah'a yalnızca Allah'a <gülüyor> imadet edilmez. Mesut sahabede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu dönemde geliyor. Aleyhisselatü Vesselam demiyor ya şimdi bu adam bizden duyar gider, bozulur. ispiyonlarlar bozulur, Mekke'li müşküller başımıza çöker, onların bak tapularını itiyoruz demiyor. Hakkı parayla söylüyor. Evet. Bu hadisle birlikte bu babı da bitirmiş olduk. Biraz hadisler uzundu günümüzdeki hafta cumartesi Allah'ın mübarekse tahrimul hukuk ve katiatur rahim rahim hukuk itaatin tersi anne babaya isyanın ve sılay-ı kesmenin koparmanın haram oluşu bahsi gelecek inşallah onu alırız subhanakallahumma ve hamdik اللهم لا اله الا